Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi vahde Vessalatu vesselam ala mella nebiye ba'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme dair Muhammedun seyyidul kevneyni Vethekaleyni velferikayni min urbin ve min acami Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Dünyanın ahiretin efendisiydi İnsanların cinlerin peygamberiydi Arap'ın Arap olmayanın peygamberi Peki nasıl oldu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu üstünlüğü, rüchaniyeti, onun delilleri nelerdir? Bir anlamda İmam Buzir'in rahmetullahi aleyh, Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Vesselam'ın rüchaniyetini bize anlatıyor. Fakat burada aşkın tesiri var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda bu ifadeleri söylemek, dersin başında bu kıssanın, Serüvenini anlatmıştık İmam Buziri rahmetullahi Hasta olmuştu ferçti, Yatağa düşmüştü Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Fartı muhabbeti vardı Efendimiz aleyhisselama olan Muhabbetini vesile ederek Bir kaside kaleme Alayım bir şiir kaleme alayım Sonra Rabbime onu arz edeyim Efendimiz aleyhisselam hürmetine Rabbim bana şifa ihsan ederdi İçinde böyle bir duygu oldu Kaside-i bürdeyi kaleme alır, sonra bir gece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüyasını teşrif eder. Sallallahu aleyhi ve selleme kaside-i bürdeyi rüyada okur, bütün beyitlerini okur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dinler. Sonra mübarek eliyle İmam busiri Hazretleri'nin sıvazlar ayağa kalkar. Allah Teala'nın hikmeti, tabii olur mu olmaz mı? ve tub'idul ekmeha ve labrasa bi izni ve izi tukhrijul mevta bi izni Hazreti İsa Aleyhisselam ölüye eliyle dokunduğu zaman Allah Teala Hazreti İsa'nın Aleyhisselam'ın eli derince ölüyi diriltiyor da yani o hastalar iyi oluyor Göz yok orada göz oluyor Kur'an-ı Kerim ayet-i kerime bunu haber veriyor Yoktan var eden Hz. İsa Aleyhisselam'ın Eli deyince bunları yapmaktan Aciz olur mu? Haşa Peki İsa Aleyhisselam bunları yapar da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Rüyada teşrif eder Eliyle dokunursa Niçin ayağa kalkmasın? Allah Teala bunları yapmaktan haşa aciz midir? Elbette değildir işte İmam bu seri ayağa kalkar sabah camiye gidiyor. Yolda Ebur raca Hazretlerini görür. Ebur raca Hazretleri der ki okur musun o şiiri? Hangi şiiri? Hani akşam efendimiz Aleyhisselam teşrif buyurmuşlardı. Onun huzurunda okuyordun ya. Emin tezekkuri jiranin bi di selemi mezeşte dem'an cara mukletin bi mi diye başlayan şiiri oku der. O da okur. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam'ın huzurunda İmam Busiri Hazretleri'nin bu şiirine itiraz edenler var. Bunlara itiraz edenler var. Bu, bu olur mu? Burada aşırı mübalağa var diyenler var. Ama Fahri Kainat Efendimiz'in huzurundasınız. Hani ona bakıyordu birisi. Kendinden geçiyordu. Birisi yola düşmüş Medine-i Münevvere'ye varınca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna erince üç tane mustazaf vardı. Elleri ayakları bağlıydı onların. Biri velitti, biri ayyaştı. Onlardan bir tanesi kurtulur, Medine'ye gelir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bakar. Medine ile Mekke arasındaki mesafe 400 küsür kilometre. Ama üç günde o mesafeyi kat eder. Allah Resulü Aleyhisselam'a ulaşacak Mekke'de zincirleri Elindeki kelepçeleri Ayağındaki prangaları kırar Bir sahabe huzura varır Efendimiz Aleyhisselam'ı görünce Der ki Ya Resulallah Artık o yüze daha fazla Bakamam ben Ene mittu ya Resulallah Keffinni bifadli Thevbik mimma yeli cesedek Ölüyorum ''Ben Mekke-i Mükerreme'deydim, sahabe buradaydılar, sizin etrafımızdaydılar, sizinle beraber burada namaz kıldılar. Ama ben ya Resulallah, Mekke'de ellerimde kelepçe, ayaklarımda pranga vardı gelemedim. Şu mescitte arkanda durup namaz kılamadım, kırdım prangaları geldim ama şimdi yüzüne bakıyorum kendimden geçtim ya Resulallah.'' enne mittu ya resulallah keffinni bi fadli thawbik minmayeli yali o mubarek bedenle değen elbise o kıyafet onu lütfetseniz verseniz de kefenim olsa toprağın altında seni koklasam ya resulallah şimdi aşkla söylenen ifadeler bunlar Leyla'ya Mecnun neler söyler de peki ya peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Senlah ke lla rahmetelli alemin bütün bir aleme gönderilen Peygamber Aleyhisselt vesselam ona dair söylenen ifadeler var. O aşkla o imanla iman bu Sirir rahmetullahi aleyhi söylüyor. Esasında bunlar mübalağa değiller Hepsinin makamı var mevkisi var Ama aşkla imanla bakınca, Arap edebiyatına vukuf edince de hakikat olduğu anlaşılacak diyor ki: "Vel habibul ladî turca şefaatuhu likulli haulin minel ahvali muktahimi. ve sellim dâîmen abaden alâ habîbika hayril halqikullihi." habib Huvel mahbub o sevgili Allah'ın sevgilisi en sevgili ya da ümmetin sevgilisi huvel habibul lezi turcu o en sevgilinin şefaati umulur ahirette Efendimiz Ali Aleyhissalatu vesselam'ın şefaati umulur likulli hevlin bütün korkularda ki burada mahzuf bir e, ifade var. لِكُلِّ هَوْلٍ yani minel الْأَهْوَالِ onun mutallakı mahzuf. لِكُلِّ هَوْلٍ وَاقِعٍ minel ahwal مُقْتَحِمِ Ansızın gelen o ansızın gelen korkulardan bir korkuda herhangi bir korkuda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaati umudur. مُقْتَحِمِ de olur مُقْتَحَمِ diye de iki türlü dapt edilir ona göre mana değişir yani hevlin mukteha fihi yani o e, içine girilen korkuların herhangi biri geldiği zaman onların içinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaati umulur efendim tabi Resulullah aleyhissalatu vesselam şefaat edecek diğer peygamberlerde salihler, saddıklar onlar da şefaat edecekler ama şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaat etmesine, şefaatine itiraz edenler var. Kafirlerle alakalı ayetleri alıyorlar, onları Müslümanlar için kullanıyorlar. Diyorlar ki, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şefaat etmez, edemez olur mu şirk diyorlar. Eğer Kur'an-ı Kerim'i oryantalistlerden değil de, alimlerden onların ders halkalarını oturup onlardan öğrenmiş olsalardı, onlar da kabul edeceklerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sadıklar, sıddıklar ondan şefaat edecekler. Peki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şefaat edecek olması bizim dünyamızda ne mana ifade eder? Şunu söyler kardeşlerim. Allah Resulü aleyhisselam şefaat edecek. Eğer şefaat edecekse biz de onun huzuruna çıkacaksak mahşerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şefaat isteyeceksek o zaman onun huzuruna varma yüzümüz olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittiba edelim. Peki onun sünnetine ittiba etmeyi bize kim emrediyor? Allah Teala emrediyor. Kul atiullaha ve'rrasul fe in tawallav fe innallaha la yuhibbul kafirin. Kul söyle onlara ati Allah'a var Rasul Allah'a ve Rasul'ne itaat etsinler. Fe in tevellev. eğer yüz çevirirlerse fe inna Allah elayyuhibul kafirin. Allah kafir olanları sevmez diyor. Yani Peygamber Aleyhisselam'a itaat etmeyen Kur'an'a göre kafirdir. Allah'a itaat etmeyen kafirdir. Atı harfiyle getiriyor. Arada mugayyret var. Allah'a itaat edecek yani Kur'an-ı Kerim'e. Resulullah Aleyhisselam'a itaat edecek yani onun sünnetine itaat edecek. Efendimiz aramızda değil. Bu ayet-i kerime kıyamete kadar geçerli olduğuna göre o zaman Resulullah Aleyhisselam'ın sünnetine itaat edecek. Eğer sünnet sahih ise itaat etmiyorsa hükmü nedir? Fe in fein fe innallaha la yuhibbul kafirin. Allah kafir olanları sevmez. Fein تَوَلَّوْا Eğer yüz çevirirseniz Allah Teala kafir olanları sevmez. Yani bunun lazım anlamı şu. Kim Peygamber aleyhisselama itaat etmiyorsa Allah'ın kelamı kardeşim. Dileyen dilediği yere gitsin. Ama biz diyoruz ki yapmayın Müslümanlar. Oryantalizmanın önünde diz çökenlerin yalanlarına, masallarına inanmayın. Gelin Peygamber Aleyhisselam'a gelin. İşte ayetler, Allah Teala'nın buyrukları. Onları okuyoruz, onları söylüyoruz. Gelin, onların, o adamların masallarına aldanmayın. Efendimiz Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak şefaat yetkisini verdi ki, insanlar... Dünya ve ahirette ondaki o farkındalığı görsünler, onun esaslarına, buyruklarına itaat etsinler. Yani bir adam, şehirde vali, onun sözüyle o şehrin sokaklarını temizleyen bir kardeşimin sözünün değeri aynı olur mu? Olmaz. İnsanlar valinin sözünü, amirler vesaire, onun sözüne itibar ederler. Neden? Çünkü vali onun yetkisi var. Sözüne uymayanlara müeyyidesi var valinin uyarlar. Peki Peygamber aleyhissalatü vesselam benim gibi senin gibi sıradan biri değil ki imanımız ona ittibaya bağlı. Ahirette kurtuluşumuz onun getirdiklerine yine ittibaya bağlı. Şefaat var yani kardeşim. Peki Kur'an-ı Kerim'de şefaatin varlığına delil neler? Çok ama birkaç tane söyleyeyim burada. Taha suresinde Allah azze ve celle buyuruyor ki: "Yevme izil la tenfa'u'ş şefaatu illa men izna lehu'r rahmanu ve radiye lehu kavluh." kıyamet günü la tenfa'u'ş şefa' şefaat fayda vermez. İlla verir illa men izne lehu'r rahman. Rahman izin verecek. Yani şu adama şefaat yapılabilir. Bir de Allah Teala o adama yapılan şefaata razı olacak. Yani bir Allah Teala sen şefaat edebilirsin diyecek, bir de bunlara şefaat edilebilir, razı olacak. Yani demek ki Allah Teala şefaat yetkisi veriyor kardeşim. Efendimiz Aleyhisselam'a veriyor. Ama herkese yapabilir mi? Hayır. Kime yapabilir? Mümin olanlara, Müslüman olanlara. Peki bu ayeti görmüyorlar. Ayetel er Kürsi'de menzelledi yeş'u indehu illa bi izni. Allah Teala'nın izniyle şefaat var buyuruyor ayet-i kerime. Ayetel er Kürsi'yi okuyor müminler bunu. Ama bunları görmüyorlar. Ne yapıyorlar? Kafirlerle alakalı ayetleri alıyorlar, onları Müslümanlar için kullanıyorlar. Benim mal okuyan kardeşimi saf olan Müslümanı aldatıyor. Kafir için olan ayeti bu adamlar. Orientalizmin öğrencileri o yerli oryantalistler kim için kullanıyorlar? Müslüman için kullanıyorlar. Ne buyuruyor Cenabı Hak? Fematen fahum şefaatuş Şefaat edenlerin şefaatleri onlara fayda vermez. Şefaat edenin fematen fahum şefaatu'ş-şâfiin. Şefaat edenin onlara fayda vermez. Burada ne var? Şâfiin. Yani şefaat edenler diye bir sınıf var demek Ama onlara fayda vermiyor. Peki kim onlar? Sayfan arkasına bakıyoruz. Kim onlar Faruk kardeşim? Maasele kökum fi sakar. Kalu lemneku minel musallin ve lemneku nut'imul miskin ve kunna nakhuzu ma'al khaidzin ve kunna nukezzibu biyevmid din hatta ataana al öğlene kadar kafir olarak yaşayanlar fematen fahum Zamir onlara gidiyor. Onlara şefaat edenlerin şefaati fayda vermez. Alıyorlar bu ayetleri, Müslümanlar için kullanıyorlar. Daha çok bununla alakalı ayetler var. Biz ayrıntıya girmeyelim ama وَالْحَبِيبُ الَّذ۪ي تُرُجَى şefaatu O Allah'ın sevgilisi, öyle bir peygamber ki mahşer günü İnsanlar onun şefaatini umacaklar. Efendimiz Aleyhisselam'ın şefaatinin çok makamları var. O mahşer anında şefaat edecek. Makam-ı Mahmud ile tecelli edecek. Allah Teala'nın izniyle şefaat edecek. Ama kafirler onlar cehennemde kalacaklar. Fakat cehenneme giren bir Müslüman varsa, cehenneme giren Günahkar bir Müslüman Buhari rivayet ediyor. İmran bin Hüseyin'in rivayeti. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem yahrucu aqwamun minan nar bi şefaati Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem feyedhulunal cenneh ve yusammunal cehennemiyyin. Yahrucu aqwamun minan nar İnsanlardan, gruplar cehennemden çıkacaklar. Yahruç bir Bi şefaati Muhammedin. Efendimiz Aleyhisselam'ı şefaatiyle. Fe el cennet. Cennete girecekler. İnsanlar onları cennette tanıyacaklar. Ve yusemmevne el cehennemiyyin. Ehli cehennem. Cehenneme ait. Cehenneme aitken oradan çıkan insanlar diye onları öyle isimlendirecekler. Efendim. Adam elini Kur'an-ı Kerim alıyor konuşuyor. Peki sen konuşuyorsun da ve enzenna ileyke zikre litbeyyin nas Bu Kur'an-ı Kerim'i açıklama vazifesi bizzat kendine verilen peygamber Aleyhisselam bu konuda konuşma yetkisi yok mu? Salahiyeti yok mu? Sen cehenneme giren bir Müslüman oradan çıkamaz derken Allah Teala'nın bu ayetini inkar ediyorsun be gafil adam. Diyorsun ki Allah haşa Kur'an'ı bana indirdi. O Kur'an'ı açıklama salahiyetine yalnız ve yalnız ben sahibim diyorsun. Bak Allah Azze ve Celle buyuruyor ki Ve Allah'a ve Rasul Allah'a Resûlüne itaat edin. E Resûlullah Aleyhisselam aramızda değil o zaman O'nun sahih olan sünnetine itaat edin. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki cehenneme giren bir Müslüman eğer imanı varsa Peygamber Aleyhisselatu vesselamın şefaatiyle çıkar sen çıkamaz diyorsun Kur'an Müslümanı olduğunu iddia ediyorsun ama bu halinle Peygamber aleyhissalatü vesselama itaat emreden şu kadar ayeti reddediyorsun sen Kur'an'ın talebesi değil şeytanın talebesi olmuşsun ama haberin yok bir de bunların bir iddiası var diyorlar ki eğer şefaat var dersek o zaman insanlar tembelliğe mahkum olurlar, namaz kılmazlar, nasıl olsa Resul Aleyhisselatu Vesselam bizi kurtaracak derler. Hayır öyle değil kardeşim. Gidin medreselere bakın. Sünnet-i Sene'ye eden tekkelere bakın. Orada abidler göreceksiniz. Farzı kılarlar, nafile kılarlar, teheccüd kılarlar, evvabin kılarlar, kuşlu kılarlar, revatif sünnetleri kılarlar. Onların içinde bir tane adam gördünüz mü? Kılmayalım Resulullah Aleyhisselam bizi kurtaracak. Zaten böyle namazı inkar ederse iman olmaz o adamın. Peki bir de şefaati inkar eden, sünneti reddeden adamların ibadet hayatına bakın. Camiye bakın. Hangisi? Ehli tasavvuf ya da şefaatı kabul edenler, ehli sünnet olanlar, ehli sünnet olan Hanefi, Maliki, Şafii, Hanbeli, ehli sünnet. Ama ehli tasavvuf değil fakat ehli sünnet. Onlara bakın. Onların sünneti seniye, namaz hassasiyetine bakın. Bu adamlarla hiç ölçemezsiniz. Şeytan bir adamı kardeşlerim, böyle aldatır, böyle yoluna çeker. Allah muhafaza buyursun. Şimdi burada, İki husus var Diyor ki Likülle hevlin minel ehvalil muktehimi Likülle hevlin minel ehvali muktehimi Yani böyle ansızın gelen o korkulardan herhangi birinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaati bereketi umulur Ahirette böyle ama dünyada da böyle Allah Azze ve Celle buyuruyor ki: "Vma kana Allahu liyuzibahum ve antafihiim. Vma kana Allahu liyuzibahum ve antafihiim. Yani sen onların içinde olduğun halde Allah onlara azab edecek değildir. O kana Allahu liyuzibahum ve antafihiim. Peki bu ayet kelimeler kıyamete kadar geçerli? Allah Teala efendimiz Aleyhisselam Mekke'de müşrikleri alay ediyor ama orada diye onlara toplu azabı göndermiyor efendimiz Aleyhisselam'ın hürmetine. Peki ve lakad nasarakumullahü bedri ve entum Onlar azdılar. 333 Müslümandılar. Önlerinde Peygamber Aleyhisselam vardı, Bedir'deydiler, ellerini kaldırdı. ve in tehlike halil isabe felen tu'bede fil ardı ebeda. Ya Rabbi, Medine'de çocuklarımız, ailelerimiz, dükkanlarımız adına değil, din-i din İslam adına sana yalvarıyoruz. Eğer şu bir avuç Müslüman burada helak olursa, sana yeryüzünde ibadet edecek tek bir kişi kalmayacak Ya Rabbi, diye yalvaran Peygamber Aleyhisselam. Onun ashabı azdılar. Allah onlara zafer ihsan eyledi. Peki, Lakad nasır kumullahu, fi mawatın kâfîre ve yuma hunen. İzdâgjebet kum Yani Huney'nde çoktular, sayılarına baktılar. Biz 12.000 kişiyiz dediler. Karşıda düşman 4.000 kişi dediler. Yeneriz, aşarız dediler. Huney'nde hezimete uğradılar. Efendimiz Aleyhisselam ya maşer ensar, ya maşer el Ey ensar, ey muhacir neredesiniz? Peygamber Aleyhisselam'ı burada düşman oklarına Hedef bırakıp da nereye gidiyorsunuz dedi. Efendimiz Aleyhisselam ifadesini duyanlar geri döndüler. Şimdi Resulullah Aleyhisselam varsa zafer var kardeşim. Resulullah Aleyhisselam'a ittiba varsa ona... Teslimiyet varsa Allah'a tevekkül varsa sayı azdır Bedir'dedir sahabe. Üç katı büyüklüğünde düşman hezimet uğratır. Ama uhuttasınız. Peygamber aleyhissalatü vesselam şuradan ayrılmayın dediler. Onlar ganime ganime dediler. İndiler okçular tepesinden. Savaşın birinci fasını Müslümanlar kazanmıştı. Ganimet için indiler hezimet uğradılar. Peki burada bize diyor ki toruca şefaatihu efendimizin ahirette o şiddetli gelen korkularda mahşerde şefaati umulur ama dünyada ümmet bela musibet saanak saanak üzerine boşalıyor. Her yerde belalar, her yerde musibetler var eğer ümmet peygamber aleyhisselama dönerse, Bedir'de olduğu gibi, sallallahu aleyhi ve sellemin emir ve talimatlarına, sünnet-i seniyedeki talimatlarına, Kur'an-ı Kerim'deki allah Teala'nın buyruklarına itaat ederse, teslim olursa, o zaman bu ümmet, Resulullah aleyhisselamın şefaatini, dünyada bereketini görecek. Madem ki müşrikler bile, On olmuş olduğu toplumda helak olmuyorlar. Peygamber Aleyhisselatu vesselamın sünnetinin yaşandığı bir ümmet, hezimetten izzete yürüyecektir, ona işaret ediyor. Bir de şefaatle alakalı, anlamı şuydu malumlarınız, talebul hayri, minel gayri, lil gayri. Talebul Hayır hayri istiyorsunuz kimden? Minel gayri, başkasından kim için? başkasından kim için? Lil gayri başkası için. Anlamı bu. Az bir Arapça bilen bunu anlar. Yani Resulullah Aleyhisselam'ın şefaat edeceğini, peygamberlerin şefaat edeceğini anlar, kabul eder. Anlamı ne kardeşim? Talebul hayri, hayri istiyorsun kimden? Minel gayri başkasından kim için? Lil gayri başkası için. Allah Teala eğer şefaat edecek olsaydı cahil bir adam var. Kur'an Müslümanıyım diyen Rasulullah Aleyhisselam'ın sünnetine itibar etmeyin deyip kitap yazan cahil bir adam var o aldatılmış kardeşlerimizin taklit merci olan bir adam var o cahil, ecel ecel bir adamdır Allah Teala şerrinden bu ümmeti muhafaza buyursun oryantalizmden ne alıyorsa aynı masalları getiriyor bu millete söylüyor bak elhamdülillah biz münazara meraklısı değiliz ama bu adam ekranlardan bu milletin imanıyla oynadı şimdi buradan ona tekrar söylüyorum eğer Resulullah Aleyhisselam'ın şefaatini inkar ediyorsan gel o zaman buyur sen televizyonuna çıkalım var mı yok mu sadece Kur'an'ı Hakim'le sen sünneti kabul etmiyorsun Kur'an'a Hakim'le Resulullah Aleyhisselam'ı şefaat edeceğini Allah'ın inayetiyle ispat ederiz ben edemem ben kimim ki ayetler ispat ediyor kardeşim ayetler ortada ey müslümanlar ayet okuyorum ayet-i kerime ortada peygamber aleyhisselamın sünnetine düşman olan bu adamlar sizi nara götürüyor nara uymayın sünnet-i seniye düşmanları onlara uymayın müslümanlar en fazla bunu söyleyebiliriz ne yapalım işte ifade açık. Allah Teala şefaat eder mi? Haşa. Yani şefaat, efendim hakiki manada onun için kullanılır mı? Hayır. Ayetleri doğru anlaması lazım. Ne diyor şefaatin anlamı? Talebul khayri minel gayr. Başkasından başkası için hayır talep etmek. Allah Teala beni cennete sokacaksa Resulullah Efendimiz'e haşa müsaade et İsa'nı cennete sokayım falanı cennete sokayım der mi? Haşa. Ya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hayır ister Allah'tan kim için benim için kim için senin için anlamı budur kardeşim. Peki devam ediyor. Yine Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın büyüklüğünü anlatıyor. Niçin o Seyyidul Kevneyn'dir sallallahu aleyhi ve sellem, dünya ve ahiretin efendisidir? Diyor ki İmam Buhusir'i rahmetullahi aleyh, ila ilallahi fel mustemsikune bihi mustemsikune bihabilin gayrimun fasimi. Mevla'ya salli ve sellim daimen abaden ala habibika khayril halki kullihimi Da'a ilallah, Allah'a davet ediyor. Yani burada Allah'ın dinini, O'nun şeriatına ila sebilillah, O'nun yoluna, O'nun cennetine davet etti. Da'a ila sebilillah mef'ulü da mahzuf, ummiyet ifade ediyor. Sadece Arapları, Türkleri, Kürtleri değil. Bütün bir beşeriyeti davet etti. Da'a ilallah. Burada erşed de demiyor da mürşit olarak Efendimiz'i anlatmıyor. Davetçi olarak anlatıyor. Mürşit daha çok insanlar için, alimler, salihler, veliler için kullanılır. Mürşit denir. Mürşidi kamil denir. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem da'i en büyük en büyük davetçidir. Da'a Allah Allah azze ve celle'ye davet etti. Fel mustemsikuna bihi Kim ona bütün varlığıyla, mevcudiyetiyle sarılırsa bihi onun getirdiğine, onun bildirdiğine, onun duyurduğuna, bima çağırdığına İslam'a ama kayıtsız şartsız teslim olursa onlar musemsiküne bir hablin gayrimunfasimi, kopmayan bir bağ, kopmayan bir kulpa tutunmuştur onlar, sarılmıştır onlar. Peki neden Efendimiz Aleyhisselam ona sarılanlar, onun dinine sarılanlar, kopmayan bir kulpa yapıştılar, bir yola girdiler. Haldeyse şu zaviyeden değerlendirin bir ev, evin içinde bir çocuk. Bir anne bir baba var. Çocuk artık son anlarında. Sekerat Mevti'nin ayrılıyor dünyadan. Anne ağlıyor baba çaresiz. Kapı çalıyor. İçeriye birisi giriyor. Bir doktor elinde bir çanta. Çocuğun ağzına bir hap koyuyor. Bir ilaç bir damla çocuk ayağa kalkıyor. İnsanlık can çekişiyor. Köle pazarları kadınları satıyorlar. Kız çocuklarını diri diri toprağa gömüyorlar. Ne kilise konuşuyor ne havra konuşuyor. Avrupa'da şu kadar köle var. Ellerinde, ayaklarında kelepçeler, prangalar. Akşam döndükleri zaman onları ahırlara koyuyorlar. Yerin şu kadar altında mağaralara ellerinde kelepçeler olduğu halde köleler sabahlıyorlar. Önlerinde hayvan yalına benzer yallar var kilseden bir ayağa kalkıp bunlar da insan bunlar da hakkı var demiyor. Ta Mekke'de Muhammed-i Arabi sallallahu aleyhi ve sellem konuşuncaya kadar. Ve ma arsalnake illa rahmetel lil alamin olan efendimiz konuşuncaya kadar. Ona nasıl ki o doktor içeriye girince o hastanın ağzına çocuğun ağzına İlacı koyunca ayağa kalkmıştı. Efendimiz aleyhissalatu vesselam insanlığı ayağa kaldırdılar. Yetimleri ayağa kaldırdılar. Dul kadınları ayağa kaldırdılar. Köleleri ayağa kaldırdılar. Onun için Kur'an-ı Hakim وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ ve وَلَا تَفَرَّقُوا وَذِكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً فَأَلَّفَ bi قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْت وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَى حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ Yani siz ateşten bir çukurun kenarındaydınız. Düşüyordu insanlar. Anneler, babalar, çocuklar, onlar, yüzler, binler düşüyordular. Düşmüyor mu? Avrupa'da düşmüyorlar mı? Aileyi dağıttılar. Gece kulüplerinde, eğlence merkezlerinde çare arıyorlar İnsanlar böyle bir çaresizliğin içindeydiler ki peygamber aleyhissalatu vesselam meydan yerine çıktılar. İnsanlığı beşeriyeti yeniden ayağa kaldırdılar. Fel mustemsikune bihi mustemsikune bi hablin gayrum Eğer insanlık yeniden ona tutunursa, onun öğretilerini ittiba ederse Arap yarımadasında insanlığı nasıl ayağa kaldırdıysa Allah'ın inayetiyle yeniden ayağa kaldıracak. Peki kardeşlerim, da ila Allah. Allah'a davet etmiştir sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl davet ettiler? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı şu ayetle Efendimiz Aliye salatu vesselam'a hitap ediyor ama bize de konuşuyor. Onun esasında bu emir sallallahu aleyhi ve sellem'in davetin usullerini, esaslarını bize anlatıyor. Nerede Müslüman nasıl konuşacak? Ud'u ila sebilir rabbike bil hikmeti ve'l mev'izetil hasene ve cadelhum billati yahsen. Ud'u ila Bak, atanın yoluna değil, babanın yoluna değil, karmaksın yoluna değil, ma onun yoluna değil, Allah'ın yoluna çağır. Udu'u ilâ sebiyle rabbik, mürebbi olan Allah, idare edecek, Kur'an-ı yönetecek Allah'ın yoluna çağır. Udu'u ilâ sebiyle rabbike bil hikme, hikmetle çağır. Yani hikmet, Neyi nerede nasıl söylemek gerekirse öyle konuşmak. Udu'u ilâ sebîle rabbike bil hikme vel mev'izatil hasene. Güzel öğütle çağır. Şimdi kıssa anlatıldığı zaman alay ediyorlar. Bak bunlar vaiz diyorlar, kıssacı diyorlar. Ya allah Teala vaiz değil mi? Kur'an-ı Kerim'de bize vaiz olduğunu haber veriyor. Kur'an-ı Kerim'in neredeyse üçte ikisi kıssa. Mevzuuyla anlatacaksınız. Eğer kıssalarla, yaşanmış olaylarla anlatırsanız insanların zihninde doğrudan kavramış olursunuz meseleyi onlara en müşahhas haliyle anlatırsınız. Mücerretten meseleyi müşahhasa taş taşımak. Neden televizyon var? Niçin sinemayı keşfettiler? Yazıyla anlasalardı ya göze hitap ediyorlar. Konuşuyorlar, olayı tasavvur ediyorlar, sinemaya aktarıyorlar. Arkasında bir senaryo var. Neden? Meseleyi, davayı, yalanlarını ya da Müslümanlar yapıyorsa doğrularını insanlara mücerretten muşahasa taşıyarak kavratabilmek. Onun için mevze önemli. Yani hem öğüt vereceksiniz hem öğütün içinde, öğütün yanında kısalar olacak. Onlarla anlatacaksınız. Bir de ve cadilhum ama karşınızda bir dinsiz var, kafir var, o zaman meydan yerinde bir Müslüman diyalektikle konuşacak. Yani onun ideologiası hangi anlam bilimi kullanıyorsa, anlam bilimde hangi esasları kullanıyorsa onu kendi silahlarıyla çökerteceksin. Eğer felsefe onun kendince doğrularını kullanıyorsa... Otur diyeceksin. Senin dünyanda ne kadar doğrular varsa onlar peygamber aleyhissalatü vesselam asırlar önce söyledi. İşte doğrular İslam'da. Kendi ideologyanın yalanlarıyla, posasıyla seni düşünce defne defnediyorum diyeceksin. وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مِنْ دَعَا اِلَى salih وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِ Allah Resulü Aleyhisselam davetçi. Kur'an-ı Kerim'in ki وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَا اِلَى Allah'a çağırandan daha faziletli kimin sözü olabilir? Burada davetçi de üç husus önemli. Bir, bunun üst tarafında اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ ثُمَّ bahsediyor. Davetçi mustakim bir mümin olacak, Müslüman olacak bir, iki. Vama napsanu kavule minmen daa ilallahi waamilasalihen, ameli salih işleyecek. Yani söylediklerini yaşayacak. Üç, vakale inneni minel muslimin göğsünü görecek, ben Müslümanlardanım diyecek. Zekatta İslamı söyleyecek, ticaretle İslamı söyleyecek, devlet ahkamında İslamı söyleyecek. Eğer davetçi olacaksa her yerde Müslüman kimliğini öne çıkaracak ve diyecek ki: vakale inni mine'l-muslimin." İşte o zaman hakla batıl birbirinden ayrılacak. Allah Teala hakla batılı birbirinden ayıran her zeminde ve zamanda ben Müslümanlardanım diyen, korkmadan, yorulmadan bunu söyleyen müminler olarak yaşayıp bu halde ölmeyi allah Teala hepimize ihsan buyursun. Estağfirullah ve etubu ileyh elhamdülillahi rabbil alemin.